Herkese mutlu günler. Açık 94.9 Balık Gözü'ndesiniz şu anda. Balık Gözü iki haftada bir... Burada yayınlanmakta ve en son Balık Gözü'nde ne konuştuğumuzu hatırlayacağız. Şimdi Balık Gözü'nde geçtiğimiz hafta Hrant'ın ardından programı yapmıştık. Medya eti platformu 19 Ocak'tan sonra medyada ne değişti? Başlıklı bir toplantı düzenlemişti. Birçok gazetecinin katıldığı bir toplantıydı. Aynı zamanda yazar Kemal Göktaş, Uluslararası Hrant Dink Vakfı ve Apoyev Matini gazetesi, genel yayın yönetmeni Mihail Vasiliadis vardı. Uluslararası Hranting Vakfı'ndan da e, Ceyda Ulukaya oradaydı. Medya ve nefret söylemi konuşuldu orada da. Eğer dinlemek isterseniz siz de balıkgözü.tumblr.com adresinde bulabileceksiniz. Bugün neler konuşacağımızdan çok kısaca bahsedeyim. Önce bir Robert Koptaş'a bağlanacağız. Agos gazetesi Genel yayın yönetmeni Robert Koptaş ve e, bu hafta içerisinde e, Samatya'daki Ermeni kadınlara yönelik saldırılarla ilgili Fatih Emniyet Müdürü İrfan Bekeroğlu ile bir görüşme yaptı ve aynı e, bu görüşmeden izlenimlerini de yine Agos gazetesinde yazdı. E, bu görüşmeyi soracağız kendisine ve ardından yine bir telefon bağlantısıyla Sosyal Değişim Derneği'nin e, nefret suçları yasa kampanyası sözcülerinden Levan Çensever ile 15 Şubat'ta, aslında 16 Şubat'ta başlayacak olan e, konferanslarını, nefret suçları konferansını konuşuyor olacağız. Onunla ilgili detayları öğreneceğiz ve Robert Koptaş da belki yayınımıza başlayabiliriz. Merhaba Robert. Merhaba, siz yayınlar. Teşekkür ederim, çok sağ olasın sen de katıldığın için, balık gözüne katkın için de aynı zamanda. Ee, evet şimdi e, Türkiye nihayet Samatya'da Ermeni kadınlara yönelik saldırıların farkına vardı diyerek yazmıştın sen de bu haftaki yazında Agosta. E, ve Emniyet Müdürü Fatih Emniyet Müdürüyle bir görüşme yaptınız. Ve senden aslında onların bilgisini almak istiyoruz. Neler konuştunuz orada neler var şu an son gelişmeler neler sence? Evet böyle bir parantez içi bilgi olarak aktarayım. Hı hı. bir televizyon programına katılmıştım. Cüneyt Özdemir'in bahsetmeye bilkası. E orada hani polisin gerekli hassasiyetle işin üzerine gittiğini gördüğümüzü, hani bu anlamda titiz bir çalışma yürüttüklerini gördüğümüzü. Ama son birkaç günde bazı haberler yapıldığını, polis kaynaklı ve o haberlerde hani saldırılar sadece Ermenilere yönelik değil, Türkler de saldırıya uğruyor gibi bir hava verilmeye çalışıldığını Tespit ettiğimizi söylemiştim ve bunun doğru olmadığını yani hani polisin bu şekilde kamuoyu algısını yönlendirmeye çalışmasının yanlış olduğunu, gerçeğin aydınlatılmasına engel olduğunu e, söylemiştim. Biraz da onun üzerine bu görüşmeyi onlar talep ettiler. Hı hı. E, ben zaten Fatih Emniyet Müdürü İrfan Bekaroğlu ile olayların başlangıcından beri neredeyse e, sık sık görüşüyorum. hani Bu anlamda e, bilgi alışverişimiz vardı ama e, benim o televizyonda söyleyenden dolayı biraz da nazikçe ilginliklerimi hissettim Hı -hı. E, ve açıklama yapmak üzere bütün bu olay üzerine çalışan ekip yani komiser başkomiser düzeyindeki e, görevliler Fatih Emniyet Müdürü'nün e, önderliğinde bir açıklama e, verdiler bize bana ve muhabir arkadaşımız Emre Ertani'ye e, orada hani onların gördüğü şey şu e, bu olayla, olayı bu saldırıları muhtemelen bir kişinin gerçekleştirdiğini ve bu kişinin de hırsızlık amacıyla yaptığını ama ruhsal dengesinin bozuk olduğunu bu yüzden de hırsızlık olaylarında rastlanan göre çok daha yoğun bir şiddet kullandığını e, düşünüyorlar. Hı hı. E, ellerinde çok büyük kanıtlar yok anladığım kadarıyla. E çünkü e, ara sokakta olması nedeniyle olayların pek çoğunun e, kamera görüntüsü e, bulmak mümkün olamamış şu ana kadar. Hı hı. Ama son olayda gözünü kaybeden Sultan Aykara yapılan e, saldırıda üç tane tanık var. O tanıklar sayesinde bir eşkale ulaşabilmiş oluyorlar. Hı hı. Ve o kişiyi arıyorlar. Hı hı. E, ama bunlar hala tam soru işareti mi aydınlatmıyor. E, yani e, onların zikrettiği beş olay var. Beş olaydan dördü Ermeni. Hı. Dolayısıyla hala bu saldırıların Ermenilere yönelik olma ihtimali çok yüksek görünüyor. E, çünkü e, ilk zikrettikleri saldırı yani bir Türk kadına yapılan saldırı ee, ...ilk olaydan 27 gün önce ve biraz daha uzak bir sokakta, uzak bir mahallede e, gerçekleşmiş. Yine Samatik hocamız Sağpaşa taraflarında ama çok yakın değil diye olaylara. Hı hı. Ee, bunun yanı sıra hani e, eğer akli dengesi bozuk birisi yapıyorsa... ...bu sefer yine acaba örgütlü bir şey mi, bu insanı birileri kullanıyor mu sorusu akıllara geliyor. Dolayısıyla tek kişi mi e, yapıyor yoksa arkasında başka birileri mi var sorusu da tam anlamıyla aydınlanmış değil evet. ee, ve yani bütün bu soru işaretleri toplanırsa bazı başka ayrıntılarla ve yan yana getirildiğinde hala e, cevaplanmaya muhtaç çok e, karanlık nokta var aydınlanmaya muhtaç başka şeyler de var gibi görünüyor. Evet aslında en büyük soru işaretlerimiz de e, tam da o bahsettiğimiz noktalar sanırım. Irkçı e, nefret so e, eylemi tabirini kullanmıyoruz. Aslında ta kullanmamayı tercih ediyoruz. Keza sen de yazında bahsetmişsin ki Hı -hı. hem ön yargılı olmamak adına hem de gerçekten bu olay aydınlatılmadan buna böyle bir net söylem koymak da başka bir tarafa götürecektir meseleyi ama e, bunun bir nefret eylemi olabileceği şüphesine neredeyse neden yaklaşıyoruz acaba? Ya en büyük bu şüpheyi en güçlendiren şey e, 4, Ermeni kadının saldırıyor uğraması. Yani 5 olay olduğunu bile kabul edecek. Hı hı. 5'te 1, 5'te 4 hı hı. E, çok yüksek bir oran. Evet. Yani Samatya'da çünkü Ermeniler 5'te 4'lük bir nüfus yoğunluğuna sahip değiller. Hı. Yine hani çok Ermeni yaşıyor evet ama toplam Samatya nüfusuna buyursak muhtemelen gene azınlıkta kalırlar. Hı. Nasıl oluyor da Ermeni kadınlara e, bu kadar rastlıyor sorusu hı. zaten şüpheleri artırıyor. Belki yaşlı Ermeni kadınların sayısı çoktur. Bununla ilgisi olabilir. Ee, hmm. Ama yine de insanın vicdanı çok rahat etmiyor. Arkasında başka bir şeyler aranıyor. Çünkü hani e, benzer olaylar da biliyorsunuz son yıllarda yaşandı. E, hani Hrant Dink'i, sev sevak balıkçıyı zikretmeye dahi gerek yok. Onlar çok başka türlü olaylar mutlaka ama hmm. geçen yılda bir taksici bir Ermeni kadını dövmüştü. Evet. Sarıyer'de hayvan hakları savunucusu Eva Aksoy, ee, Ermeni kimliğinden dolayı benzer saldırılara uğradı. Hmm. Ee, dolayısıyla böyle olaylar var. Hani e, Ermenilere karşı öfkekin e, ve milliyetin e, hassasiyetler diyelim tırnak içinde bu tip olaylara neden olabiliyor. O yüzden bu kadar düşük bir Ama ben gazeteci olarak hani tam bilmediğim, tam anlamıyla aydınlatılmadığım, bilgiye sahip olmadığım konularda net tabirler kullanmaktan kaçınmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden. Hani sipelerimiz var elbette üstü nefret saldırısı olabileceği yönünde hı hı. E, ama bu tabiri kullanmaktan biraz intina etmeye e, çalışıyoruz. Biraz da e, yanlara körüp de gitmekten korktuğumuz için açıkçası çünkü... E, ...kaygılar çok fazla özellikle Samatyalı Ermenilerden. Evet bir de zaten bunu böyle adını da böyle koymak olan endişeleri daha da arttıracaktır belki diye de düşünebiliriz aynı şekilde tersinden. Ee, bir de medyadaki e, yansımalarını nasıl buldun sen böyle bir değerlendirme için neler söylersin acaba? Yani çünkü bir taraftan önce bir çok önemsenmedi her şeyde olduğu gibi ardından işte... Bir şey daha olunca ve orada eylemler olmaya başlayınca artık medya bunu biraz da görmeye başladı diyelim. Sahiplendiğini çok görmedik elbette ama bu konuyla ilgili ne söylersin sen? Bizim hem medya hem böyle aktivizm yani çevrelerimizde, sivil toplum çevrelerimizde böyle çok gündeme bağlılık, gündemle nefes alma hastalığı var bence. Ee, yani önce gündem olmadı bu Yaratamadık gündem haline getiremedik ee, Ama e, saldırıların sayısı artınca Ve muhtemelen de galiba Biz olayın üstüne ısrarla gittiğimiz için Bir dördüncü manşetimizi attık bu konuyla ilgili ee, Üçüncüsünde ancak e, Sesimizi duyurabildik e, Gündem oldu e, Bu iyi bir şey tabi ki bir, bir sürü gazete yazdılar Manşetlerine taşıdılar haber yaptılar Bizler gittik konuştuk e, Ama işte bu hafta yine çıt çıkmıyor bu hafta gene Samatya konuşulmuyor. Hı. Gene unutuldu. Aynı şekilde hani desteğe, eyleme gidenler de bir kalabalık eylem yapıldı. Çok başarılı olduğu söyleniyor ve düşünülüyor. Geçen hafta feminist kadınlar orada, gittiler. Hem sahip çıktılar orada. Bu da önemliydi ama başka türlü bir şey de aklımıza gelmiyor. Yani eylem yapmak dışında. Mesela ben Samatya Cuma Cumartesi günü pazar kuruluyor orada. Samatya pazarında bir çorba dağıtma eyleminin çıkıp sokaklarda slogan atmaktan çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve bu ilişkiyi baki tutmanın yani her gün orada olmanın artık, her gün o insanların yanında olduğumuzu hissettirmenin, onlarla ilişki kurmanın, onlarla yan yana durmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben yani dışarıdan otobüslere, dolmuşlara, taksitlere binip Samatya'ya gitmek, bir saatlik bir eylem yapmak, sonra geri dönmek, bir akşam karanlığı bastığında o sokağa, o mahalleyi yine aynı şekilde bırakmak hmm. bana çok doğru gelmiyor. Daha başka bir ilişki kurulabilir insanlarla. Hmm. Ee, hem medyanın hem dediğim gibi sivil toplum bence bu anlamda başka türlü bakmaya ihtiyacı var ama bu konuda da maalesef Evet, çok umutlu değilim ben. Evet, belki de bir kısır döngü diyebiliriz buna gerçekten ya. Yani hani bulunabilen en iyi yöntemlerden biri olarak eylem yapmak ve devamında, yani susmak diyoruz. işte bunu sadece medyaya da yüklememek lazım aslında. Aynı camia, eylemi gerçekleştiren camia da aynısını yapınca ortaya çok bir şey kalmıyor yani galiba. Söyleyecek. Yani işte gazeteler yazdılar. Artık yazmıyorlar. Çünkü gündem evet. değişti. Pazar evet. günü eylem vardı. E, pazartesi var, salı var, çarşamba var, perşembe evet. var. O günlerde o insanlar ne yapar, ne eder? hangi kaygılarla yaşarlar? Evet. Bunlara pek kafa yormuyoruz. Biz e, kendi sloganlarımızı atıp, eylemlerimizi yapıp biraz rahatlıyoruz. Evet. E, bu, bu da biraz rahat edici açıkçası. Yani hakiki bir şey yaşamıyoruz biz. Evet. Biraz yabancılaşıyoruz. E, ak akıp giden ...dertleri olan e, hayata... E, ...bu da can sıkıcı aslında. Evet evet bu da böyle hakikaten bir hobi olarak... ...aktivizm gibi gözüküyor bana da... ...zaman zaman oldukça rahatsız edici... ...başka bir biçimi bence bu da... ...o bahsettiğimiz bütün bu şeylere... ...eklemlenebilecek başka bir dert gibi galiba. Evet eklemek evet, istediğin... ...bir şey var mıydı acaba en son? E, yani biz bu hafta yine... E, Takip edeceğiz. Hani Ağustos'un yayın günü biliyorsun, Çarşamba. Hı hı. Çarşamba akşamına, gecesine kadar çalışıyoruz. Hani son ana kadar bir gelişme olursa, hı hı. onu Ağustos'ta paylaşmaya çalışacağız. Siz de e, takip ettiğiniz için, hani paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Ne demek zaten hep beraber böyle yapacağız galiba. O zaman çok teşekkür ederiz. Tekrar konuşmak üzere diyelim bence. Emniyetten bir çok haber alırsan da tekrar yine konuşmak ve iletişimek üzere diyelim. Tamam. Söylesene. İnşallah başka olay olmaz. Evet evet öyle umut edelim tekrar. O zaman hoşçakal. Görüşmek üzere. Iyi Görüşürüz. Günler. Teşekkürler. Şimdi de Levent Şansever'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ve yapacakları nefret suçları konferansının detaylarını kendisinden öğreneceğiz. Merhabalar Levent Bey. Merhaba. Evet, Sosyal Değişim Derneği ile konuşuyoruz şimdi hattımızın diğer ucunda. Levent Çensever var, sözcüsü diyebiliriz. Belki nefret suçları yasa kampanyasının da aynı zamanda. Ee, bu hafta, e, aslında önümüzdeki hafta bir etkinlik gerçekleştireceksiniz. 15 Şubat'ta e, ve bir nefret suçları konferansı olacak. Evet. Neler olacak bu e, etkinlikte ve sonrasında da öneminden bahsetmiş olalım biraz belki. Şimdi programımızda 16 Şubat e, cumartesi günü e, sabah 10'da başlıyor. Dört oturum var. E, birinci oturum Türkiye'nin nasıl bir nefret suçları yasasına ihtiyacı var. E, başlıktan da anlaşılacağı gibi burada e, Türkiye'nin gündeminde olan e, nefret suçları yasasının içeriğinin ne şekilde düzenlenmesi gerektiğine dair hukukçular tartışacak. İkinci oturum ise nefret suçlarıyla mücadelede uluslararası deneyimler ve perspektifler. E, bu oturumda da yurt dışından konuklarımız var üç tane. Biri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın İnsan Hakları e, ofisinden, biri Almanya'daki bir e, nefret suçları konusunda çalışan bir vakıf olan EFASET'ten bir arkadaşımız var. Bir de Avrupa e, Taban Örgütleri, örçülük karşılığı taban örgütleri network'ünün başkanı e, Benjamin Aptan olacak üçüncü oturumda nefes suçlarıyla mücadelede kamu kurumları medya ve siyasetçilerin rolü yine başlıktan anlaşılacağı gibi burada kamu kurumları bakanlık etkileri medya ve siyasetçiler tartışacak ve nefes suçlarıyla mücadelede bu kurumların rolünün ne olması gerektiği konuşulacak son oturum ise nefes suçlarıyla mücadele perspektiflerinin tartışılacağı sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin katılacağı bir forum şeklinde. Burada e, nefret suçları yasa kampanyasını yürüten e, platform bileşeni sivil toplum kuruluşları ile nefret suçlarının e, hedefi durumundaki mağdur örgütleri temsilen aktivistler e, ve temsilciler katılacaklar. Evet, peki e, bu konferansın nasıl bir önemi var? Belki şimdi tam da bulunduğumuz bu zaman içerisinde neye tekabül edecek sonucu? Ve sonucunda bütün konuşulanlar mesela e, basına nasıl verilecek, bir kitap çıkma basılacak bununla ilgili ve nasıl çözüm önerileri bulmayı umut ediyorsunuz diye sorayım şimdiden. Evet, şimdi e, konferansın programından da anlaşılacağı gibi aslında Türkiye'de nefret suçları, karşı verilen mücadelenin tarafı olan e, e, sivil toplum kuruluşları, mağdur örgütler, e, kamu kurumları, siyasetçiler, medya... ...hemen e, tüm kesimleri bu e, konferans çatısı altında bir araya getirmeyi hedefliyoruz. E, dolayısıyla meselenin tüm boyutlarıyla tartışılması amaçlanıyor burada. Ama e, belki bundan daha önemlisi... Bu e, konferansın aslında e, bir yıldır sürmekte olan nefret suçları yasa kampanyasının e, sonuçlarını tartışılacak bir yer olması. Hı hı. E, yani bir yıllık yapılan e, bayağı boyutlu bir kampanyanın deneyimlerini burada paylaşacağız. E, vardığımız noktayı e, ele alacağız ve bundan sonra yola nasıl devam etmemiz gerektiğini tartışacağız. E, bu bakımdan önemli. Hı hı. Bir de... E, bu etkinlikle paralel olarak Sosyal Değişim Derneği olarak hazırlamakta olduğumuz 2012 Nefret Suçları raporu ve yine ona paralel olarak hazırlanmakta olan Türkiye Nefret Suçları anketi sonuçlarını da kamuoyuna paylaşacağız. Peki ankete hala oy verebiliyor muyuz? Evet, e, bu hafta sonuna kadar e, oylar e, devam edebiliyor. Şu anda e, 2000'e yakın e, kişi anketi yanıt vermiş durumda. Hı hı. E, bu önümüzde sanırım e, konferans öncesi bir gün önce 14 e, Şubat tarihi itibariyle de bu anket sonuçlarını bir rapor halinde paylaşacağız. Peki başka bir soru. Kampanya başlayalı bir yıl oldu ve bir yılı geçti neredeyse. Bir yıl içinde sizce neler değişti Türkiye'de bu konuyla ilgili? Yani tabii ki nefret suçlarıyla ilgili bir farkındalık oluşması ya da bu konu hakkında daha çok konuşur hale geldik. Ama sizin söyleyebilecekleriniz neler? Ee, şimdi... E Tabii ki, bu kampanyanın şöyle bir e, önemi oldu. E, medya konuya çok daha hassas yaklaşıyor e, ve e, kamuoyunun gündeminde de e, sürekli gündemine gelir hale geldi. Bu anlamda önemli. Ama bundan daha önemlisi, e, bir kere hükümetin programına girdi. E, Adalet Bakanlığında şu anda bir e, hazırlanmış taslak bir kanun teklifi e, var bunun önümüzdeki aylar içinde birkaç ay içinde meclisin gündemine gelmesini bekliyoruz bu kan teklifinin hı hı. yani aslında kampanyanın hedefi olan Türkiye'de nefret suçlarına yönelik bir yasal düzenlemenin siyasetçileri meclisin gündemine gelmesi hedefine ulaşılmış oldu bu anlamda özel belki bir yıl içinde olmasa da benim izlenimlerim yani son 3-3,5 yıldan bu yana baktığımızda geriye doğru dönüp e, bu nefes suçları bundan 3-3,5 yıl önce kamuoyunda hemen hemen hiç bilinmez, hiç konuşulma, konuşulmayan bir konuydu. Sadece birkaç tane e, mağdur örgütün e, dile getirdiği bir meseleydi. E, bu 3-3,5 yıl içinde e, kamuoyunun çok daha bu konuda farkına ...sarkındalık yaratıldığı e, medyanın çok daha hassaslık gösterdiği bir konu haline geldi. Hatta e, birçok yayın e, e, çıktı bu konuda. Hı. Dolayısıyla sivil e, toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalar e, önemli ölçüde başarılı oldu diyebiliriz. Evet, bir yayın çıkması ve en azından böyle bir literatüre katkıda bulunulması açısından... ...oldukça önemli faydaları da var bence bir taraftan da galiba. E, peki başka... E, Şöyle bir şey sorabilirim en son e, yani acaba Türkiye'de şu anda nefret söylemi ya da nefret suçlarını bir şekilde doğru kategorize edebiliyor muyuz yoksa e, yanlış kullandığımız yerler var mı ya da diğer taraftan belki başka bir soru gibi de düşünülebilir bu biraz karmaşık oldu farkındayım. E, mesela her şeyi aslında e, nefret suçunu nefret söylemini de aynı zamanda öğrendikten sonra biz birçok şeyi yapıyoruz. E, Birçok şey için kullanmaya başladık nefret söylemi tabirini en azından işte nefret suçunu da aynı zamanda doğru ve yerinde kullanır hale geldik mi? yok e, sorunlar var maalesef hani kavram karmaaşı diyebileceğimiz hı hı. E, çok sık rastlıyoruz. Özellikle... Üstelik bende bile varken henüz. <gülüyor> Biraz <gülüyor> önce. <gülüyor> e, yani özellikle nefes söylemi ve nefes suçları kavramları birbirine e, çok e, karıştırılıyor. Hı hı. E, öte yandan ayrımcılığın diğer türleri e, işte ırkçılıktan cinsiyetçiliğe kadar yine e, bu kavramlarla iç e, içe geçebiliyor. E, dolayısıyla ee, öyle bir sıkıntımız var. gelli ee, yersiz kullanılıyor. Bir kere nefret suçu dediğimizde bu bir hukuki kavram ee, ve e, dolayısıyla hukuk çerçevesi içinde e, ele alınması gerekir. Ee, herhangi bir vakanın nefret suçu olup olmadığına dair elimizde kanıtlar olması gerekiyor. Ee, bütün bunlara dikkat edilmeden e, çok e, özensiz bir şekilde bu kavramlar maalesef kullanılıyor. Ama ee, yine de şöyle e, kişisel olarak e, kanım şöyle benim, e, yani üç yıl önce bu kavramların hiç kullanılmamasına göre bugün e, zaman zaman yanlış da kullanılıyorsa... Kamuoyunda bu tür kavramlara yönelik bir hassaslık oluşmasını olumlu görüyorum ben. Evet buna bir katkı diyebiliriz belki. Evet. Son soru, e, şimdi az önce de Robert Koptaş'ta konuştuk bunu. Şimdi Samatya'da Ermenilere yönelik, Ermeni kadınlara yönelik e, saldırılar var. E, ve bununla ilgili işte medyanın tepkisizliği vardı bir taraftan. Ve orada herhangi bir şey gerçekleştiğinde aslında herhangi bir eylem ve bir saldırı gerçekleşti gerçekleştikten sonra medya bir şeyler söylemeye başlıyor bu konu hakkında. Acaba bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bunu bir, yani en azından şimdilik bir e, ırkçı e, nefret sahikiyle işlenmiş bir eylem kategorisine sokmamaya çalışıyoruz ön yargılı olmamak adına. Ama e, bu eylem hakkında ne söylenebilir acaba sizce? Şimdi e, Samatya'daki e, vakalara e, baktığımızda yakından bir kere orada bir ön yargı olduğu e, düşünülebilir. Yani e, çünkü hedef alınan e, kadınlar e, özellikle belli bir etnik gruptan e, seçiliyor ve bir takım mesajlar verilmeye çalışılıyor cemaate yönelik ve e, zaten e, şunu da e, gözlemliyoruz. Bu e, hedef seçilen e, kişilerle birlikte Ermeni toplumunun büyük bir kesimi de tedirgin olmuş durumda ki bu da zaten nefret suçlarının önemli unsurlarından biri yani bir kişiye yönelse bile aslında o kişi üzerinden tüm topluma benzer kimliğe sahip diğer kişilere de mesaj iletilmiş oluyor hmm. bu yönleriyle nefret suçu vakaların tipik unsurlarını taşıyor burada esas bence önemli nokta ee, kamu görevlilerinin valilikten e, polise kadar e, güvenliği sağlayacak ve e, bu tedirginlikleri ortadan kaldırmaya yönelik adım atması gereken kurumların e, bu görevlerini yeterince yerine getirmiyor olması, e, bu da kaygı verici bir durum tabii ki. Hem hem faillerin bu tür e, suçları işlemesini teşvik anlamına geliyor bu, <gülüyor> hem de e, mağdur kesimlerin ee, bu mağduriyetlerini tedirginliklerini daha da e, devam etmesine yol açıyor ki bu kabul edilebilir bu durum, bir durum değil yani kamu görevlerini bu e, noktada özellikle e, Göreve çağırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet çok teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. 15 Şubat'ta Taksim Hill Otel'de gerçekleşecek ee, etkinlik. 15 e, demeyelim Ç şey 15 akşam bir resepsiyon var ama e, şey e, konferans 16 Şubat ha, ha. Cumartesi günü. Ah, evet bütün gün gerçekleşecek evet. hatta e, saat 11'de başlayacak yanılmıyorum. On, değil saat 10'da ilk oturum. Evet, ben hepsini karıştırmışım. Güzel, <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'nde. Bugün Robert Koptaş ve Levent Şansever'le konuştuk. Bu programı tekrar dinlemek isterseniz ve kaçırdıysanız, keşke dinleseydim diyorsanız eğer, balıkgözü.thumblr.com adresinde bulabileceksiniz. Ve... Balık Gözü'nün bundan bir sonraki programı 19 Şubat'ta gerçekleşecek. Yine saat 16.30'da burada olacağız. Ve Balık Gözü'ne yine ulaşmak isterseniz Twitter adresinden de ulaşabilirsiniz. At balıkgözü olmak adresinden yazıp program önerilerinizi, görüşlerinizi de gönderebilirsiniz. Bu haftalık bu kadardı diyelim. İki hafta sonra yine aynı günde, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.